Günaydın. Bugün yine eğitimden sağlığa, çevreden doğaya pek çok konuda verilen mücadelelerden ve başlatılan kampanyalardan bahsedeceğiz sizlere. İlk haberimizin konusu öğretmenlik görevlendirme sisteminin değiştirilmesi. Ahmet Yılmaz tarafından Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi zorunlu emeklilik ve ücretli öğretmenlik sisteminin değiştirilmesi. Ahmet ücretli öğretmenlik nitelikli öğretmenlerin önünde engeldir. Ücretli öğretmenlere verilen 1000 lira maaş yerine emeklilik zorunlu yapılabilir ve ücretli öğretmenlerin sadece emeklilerden karşılanması sağlanırsa emekliler hem emeklilik maaşı ile hem de ücretli öğretmenlik maaşını alarak aynı parayı kazanmaları sağlanabilir. Bu sayede emekli olmak istemeyen öğretmenleri emekliliğe teşvik etmiş oluruz diyor. Emeklilik zorunlu olmadıkça uygulanmadımalı ve emekli öğretmenlere ücretli öğretmenlik yapabilme hakkı verilmedikçe Kadroların dolu kalmaya devam edeceğini ifade eden Ahmet, böyle giderse daha çok gencimiz işsiz kalmaya devam edecek diye ekliyor. Sıradaki kampanyanın konusu ise yine memurlar fakat bu kez doktorlar. Onur Okan Demirci tarafından Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, Hekimler için mecburi hizmet sayısının sınırlandırılması. Onur diyor ki bilindiği üzere ülkemizde görev yapmakta olan hekimler hem mezuniyet sonrası pratisyen hekim olarak hem de uzmanlık sonrası uzman hekim olarak hem de yandal uzmanlığı sonrası olmak üzere 3 kez mecburi hizmete gitme zorunluluğunda bırakılmaktadır. Bizler her aşamada mecburi hizmet yapmak zorunda kalmak yerine bu sayının sınırlandırılmasına ve tek mecburi hizmet yasası adı altında yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Bir Hekim, pratisyen hekim olabilmek için 6 ila 7 yıl temel tıp eğitimi alıyor. Uzman hekim olabilmek için bu rakam 11-12 yıla çıkmakta. Yan dal uzmanlığı alabilmek için bu rakam 13-14 yıla çıkmaktadır. 14 yıl eğitim almış bir hekimin ikişer yıldan toplam 6 yıl mecburi hizmete gönderilmesi hayatının sadece 20 yılını bu sebeple feda etmesi anlamına geliyor. 24 yaşında bir tıp eğitimden mezun olmuş hekim kendi özgü iradesiyle mesleğini istediği yerde icra edebilmesi için 37 yaşına gelmesi gerekiyor. Bu mecburi hizmet yasası eğer ki uygulanmaya devam edecekse daha insani şartlar altında devam etmesinin birçoğumuzun ortak dileği olduğuna inanıyoruz. Daha sayamadığım pek çok sebepten ötürü sizleri imza ve destek kampanyamıza gönülden davet ederek hepinize saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz diyor bu hekim arkadaş. Mecburi hizmet sayısının sınırlandırılmasını talep ediyor. Sıradaki kampanyanın konusu ise hem sağlık hem de eğitim. Recep Terler tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi hayli ilginç. Cumhuriyet Üniversitesi diş Hekimliği Fakültesine yönelik başlatılan kampanyanın çıkış noktası, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde diş Hekimliği fakültesinde okuyan bir öğrencinin pratik olan dersinden kotayı tamamlayamadığı için bir yıl tekrar yapmak zorunda kalması. Recep demiş ki kotayı tamamlayamamasının nedeni üzerine düşeni yapmaması değil. Stajın Ramazan ayına denk gelmesini dinle, fakülteye tedavi için gelen hastaların az olması. İnsanların hayatı bu kadar kolay harcanmamalı siz olsaydınız ne yapardınız? Bu duruma isyan etmez miydiniz? Arkadaşımın isyanını dile getirmek benden, destek çekmek sizden haydi sen de imzala diyerek talebini dile getirmiş. Arkadaşı sonuçta bir yıl kaybetmek istemiyor. Sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik başlatılan bir imza kampanyası var. Cem Kapukaya tarafından başlatılan kampanyanın talebi ÇED yönetmeliğinin 12.4D maddesi gelince komisyon tarafından Akkuyu Nükleer Santrali ve ilgili ÇED inceleme değerlendirme sürecinin durdurulması. Cem demiş ki, Nükleer santral gibi halk sağlığı için önem arz eden yapılarda halkın bilgilendirmesi konusunun ciddiye alınması gerekli. Halk yeterince bilgilendirilmeden ve ikna edilmeden bu gibi yapıların inşaatına başlanılmamalı, çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak için hepimiz bundan sorumluyuz, diyor. Kampanyanın muhataplarına yazılan direkçe cemetin ise şöyle, 29 Mart 2012 tarihinde Mersinili Günler ilçesi Büyükecil beldesinde yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı gerçekleştirilmediği halde, ÇED raporuna Halkın Katılım Toplantısı 29 Mart 2012 tarihinde Büyükeceli'de başarılı bir şekilde yapılmış ve Halkın Katılımı Toplantısı ardından resmi toplantı tutanağı taraflarca imzalanmıştır ifadesine yer verilmiştir. Olası bir kaza durumunda etkilenecek coğrafya dikkate alınmadan hazırlanan ÇED raporunda Halkın Katılımı yani projeden etkilenmesi muhtemel yöre Halkın'ın nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği projeyle ilgili Halkın görüş ve önerilerinin değerlendirmesi, Konu ile ilgili ilave açıklamalar başlığı altında yer verilen bilgiler yaşam alanını etkileyecek olmasında rağmen beni kapsamamaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeni'nin 12.9D maddesi gelince komisyon tarafından inceleme değerlendirme sürecinin durdurulmasını istiyorum diyor kendisi. Evet nükleer santralleri halkın %70'i istemediğine göre halkın katılımı daha doğrusu katılmama konusu esasında bu konuda son derece net. Son haberimizin konusu ise Kelebekler Vadisi. Arda, Tonay tarafından başlatılan kampanyanın talebi Kelebekler Vadisi'ne yapılması planlanan yaya yolunun yapılmaması. Arda diyor ki, Fethiye Ölüdeniz'in koylarından biri olan Kelebekler Vadisi bölgedeki turizm patlamasına karşın, Doğal dengesini bugüne kadar koruyabilmiş çok özel bir konuma sahiptir. Etrafı doğal engellerle sınırlı, 130 dönümlük bu alanda bölgenin deniz seviyesinde yaşayan zengin bitki ve hayvan türlerini bir arada görmek mümkün. 50'den fazla familyaya ait, 150'ye yakın bitki türü ve 80-90 tür kelebeğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu eşsiz özelliği ve vadiye adını veren kelebekler kononisiyle doğa severler, sırt çantaladığı yerliler, yabancı turistler, bilim adamları ve uzmanlarca rağbet gören son yıllarda adından sıkça söz edilen popüler bir yer haline gelmiştir. 25 Aralık 1996 tarihinde İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma İkinoğlu Kurulu'nun 6361 sayılı kararı ile birinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik alan ilan edildiği için her türlü yapılaşma yasaklanmıştır. Bölgede ayrıca Doğal Hayat Koruma Derneği'nin ilan ettiği Türkiye'deki 9 doğal yaşam alanından biri olan Baba Dağı ve çevresi doğal yaşam alanına da dahil edilmiştir. 17 Eylül 2013 tarihinde Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre sadece denizden ulaşım olan Kelebekler Vadisi'ne yaya yolu yapılması düşünülmekte ve Koruma Kurulu'nun onayı beklenmektedir. Yapılması planlanan yaya yolu zaten hali hazırda yaz sezonunda günübirlik gelen tekneler nedeniyle oluşan insan baskısını arttıracaktır ki bu sezonda 15 bin ziyaretçi zaten buluyor ve vadinin eşsiz ekosistemine büyük tahribat verecektir. Bu nedenlerle Kelebekler Vadisi'ne yapılması planlanan Yoya yoluna karşı çıkıyor. Vadinin ölüm fermanının imzalanmaması ve vadinin olduğu şekilde korunmasını istiyoruz diyerek talebini ve gerekçelerini dile getiriyor. Yaya yolunu istemiyor kampanya sahibi. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.